Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve aliha Geçen dersimizde aşağı yukarı 14. ayet-i kerimenin sonuna kadar gelmişti. 14. ayet-i kerime aslında tarih boyunca gönderilmiş olan bütün rasullerin kavimleriyle karşılıklı mücadelelerinin verdikleri rasullerin getirdikleri mesajın ve kavimlerinin genelde bu mesaja karşı tepkilerinin bir hülasası mahiyetinde Ondan sonra zaten önceden Mut kavminden kısaca bahsedilmişti. Arkasından Ad kavmine geçilecek. 14. dördüncü ayet gereğime hatırlayacak kullu diyor ki, astaydu billah idjaathumu rusulun bin beyni aydih ve bin kalfihim, Allah tabudu illallah. Yani Allah'a rasuller Öncelerinden de kendilerinden önce de, kendilerinden sonra da, önlerinden de arkalarından da. Önleri kendilerinden önce, arkaları da kendilerinden sonra. Tek bir ortak mesajla geldilerdi onlar. Neymiş bu mesaj? Ela tamudu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmiyor yani. resullerin Asullerin ortak. Dünyada çok şeylere çağıran çok kimse. Fakat bu çağrıların hepsi veya çağrı sahiplerinin hepsi birbirini ya rahaten, açıkça veya zımmen, hırtülü bir şekilde yapıyor? Yalanlıyor. Çünkü davası birbirinin aynı olan iki tane ideoloji İki tane felsefe bulamıyoruz. Hatta aynı felsefi akımın veya aynı ideolojik akımın içerisindeki insanların da ihtilaf ettiklerini görebiliyoruz. Onlarda bir mutabakat, bir ittifak yok. Ancak Rasullerin durumu böyle değildir. Rasullerin davaları aynalar. Haktır. Bu hem onların hem de davalarının doğru ve hak olduğunun göstergelerinden, delillerinden bir tane. Çünkü hak her zaman için, doğru her zaman için bir tanedir. Yanlış pek çok. Araza bir doğrunun açısı 180 derecedir. Bu doğrudur. Ama siz 180'den 360'a kadar 180'in dışında yani 181'den tutunuz. 360'a ve sıfırdan 180'e kadar ne yaparsınız? Ne söylerseniz yanlış olur. O açıların bir de mı farz edersek sonsuza kadar yanlış çıkar karşı. Her birisi doğruyu tanımlamak iddiasıyla ortada olsa hepsi yanlıştır sadece bir tane. O da doğrunun açısının 180 derece olduğu. İşte bütün hakikatler için bu böyledir. Ve hakikatlerde hakkı savunan ve hakkı dile getiren herkes aynı şeyi söyler. Aynı esaslar üzerinde mutabıktır. Onun için tarih boyunca gelmiş bütün rasuller istisnasız aynı şeyi söyler. Kur'an-ı bu ayet bu açıdan çok önemli. Onlardan önce gelen Rasuller de sonra gelen Rasuller Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye gelmişti onlara. Buna karşılık Semud kavminin Ya ad kavminin fark etmez. Onlara karşı verdikleri cevap ne olmuştu? Dediler ki, قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَا۪ikeَ Rabbimiz dileseydi üzerimize daha doğrusu bize sizi değil melekleri gönder. Çünkü o yüce varlık bize hitap etmek için yüce varlıklar göndermeli. Bunlar hep hakikat adına desteksiz, dayanaksız ileri sürülen tezlerdir. Neden malum veya neye dayanarak bunun böyle olacağını söylüyorsunuz? Niçin Allah? Beşere melekler göndersin. Melek gönderseydi derdiniz ki biz bunu göremeyiz. Bununla oturup kalkamayız. Hele bunun hakiki halini göremeyiz. Meleklerin yapıları farklı, özellikleri farklı. Bunlar bize örnek olamaz diyecek. Ama inadın albe ve basirete verdiği körlük insana her türlü mantıksızlığı söyledir yaptırır. Bu sebeple diyor e <gülüyor> Ad kavmine gelince diyor fe <gülüyor> fi'l-ardı olarak Kendilerine rasuller gelip rasulleri yalanlayanlara bir örnek olmak üzere en eski örneklerden ad kavmi. Bunlar yeryüzünde haksız yere büyük. Ne demek haklı yere büyüklenmek demi var? Hayır. Haksızlıklarını bir de sarahaten vurgulamak için bir hak deniyor ayrıca haksız. Yani sırf büyüklendiler, yeryüzünde büyüklendiler denilse mana için yeterlidir. Çünkü öz itibariyle insanın büyüklenmesi kendisini haklı çıkartacak bir tarafı yok. Bir gayrı hak burada haksız yere ifadesinin ayrıca zikredilmesi dediğim gibi onların haksızlıklarının daha güçlü ve kesin bir şekilde tekit edilmesi ayrıca vurgulanması. Olur ya bazıları lafızlara takılır sadece. Büyüklük tasladılar. Kardeşim büyüklük tasladılar ama haklı olabilirler gibi laf anlamayan kelimelerin insanın tutumlarıyla alakalarını bağını kuramayanlar bunu fark etmediği için de olur ya diyenler çıkarsa bir geyril hak biraz da bu gibi kimseleri de susturmak için ifade yerindeyse bir şeydenildi. Çünkü böyle bir şey de kalırsa, bu sefer onu saptırılmış olur. Yani burada bir gayril hak vurgusu, haksız yere vurgusu bunun birden çok delaleti manası ve hikmeti var. Ve dediler ki ve qalu men eşeddü minna Gücü bizden daha fazla. Daha çetin kim olabilir? Bizden daha çetin, güçlü kim var? Burada bu at kavminin bu tekembürü bize şu 18. asırdan bu yana. İnsanlığın başını döndüren, gerçekleştirdiği Allah'ın lütfuyla bize göre elbette, gerçekleştirdiği bir takım gelişmelerden ötürü insanoğlu kendisini bir şey zannetmeye ve arkasından Allah'tan müstahni olduğunu düşünmeye başladı. Esasen küfür bir manada her zaman Allah'a muhtaç olmadığını bir şekilde ortaya koymaktır. Halbuki biz insanların kainatın tamamı Allah'a muhtaç olmadığımız bir alan ve bir an. Özdahistey. değil. Biz neye sahibiz ki? Bu, bu kainatta neye sahibiz? İfade yerindeyse beynimizde veya vücudumuzun herhangi bir yerinde ufak bir arıza olur. Biz o arıza dolayısıyla kendimize hakim olamayız. Ve bir sebepten titrememiz olur. Mümkün değil, titrememizi önleyemeyiz. Olabilir. Tabii herkes afiyet olsun. Bir şekilde kendimizi bir takım rahatsızlıklardan tutamayız. Geçici bile olsa, bu aslında daha büyük işlerin de habercisi olarak görülme. Bazen insan çok affedersiniz gayri ihtiyari baktınız ki midesi bulandı. Aşağıya doğru inmesi gereken yemek artıkları yukarı çıkıyor, Kendisini tutamadı. Bu bir örnektir. Bunun tıbbi izahı var. de bunun her yemekten sonra bir insanda tekerur ettiğini düşünün o zaman insanın ne kadar aciz olduğunu bu benzeriyor halde insan oğlunun Cenabı Allah'a karşı büyüklenerek sahip olduğu yine Allah'ın lütfuyla Sahip olduğu ve elde etmiş olduğu imkanlara aldanarak, küfürün ucağına kendisini teslim edip büyüklenmeye kalkışması kadar bir gaflet. Küfür gafletlerin dirvesidir. Gafletin en derin çukur. Allah o çukura kimseyi düşürmez. Oraya kadar vardıktan sonra kurtulmak gerçekten çok büyük bir hadisedir. ve u Teala'nın lütfu olmadan o çukura yuvarlandıktan sonra kurtulmak adeta mümkündür. Onun için günümüzde ve gelecekte, geçmiş geçmişti. geçmişe bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Fakat günümüze ve geleceğe tekrar Kur'an-ı Kerim'in rasullerine, rasuller aracılığıyla tekrar ettiği bu çok önemli vurguyu esası, bizim de yeri geldikçe hatırlatmamız lazım. At kavmi haksız yere yer yüzünde büyüklendiler. Biz güçlü, kuvvetliyiz dediler. Dolayısıyla senin bizi tehdit ede geldiğin azabın hiç kıymeti yok bizim için. Biz gücümüzle ona karşı duruz. Benzeri bir sözü vaktiyle Muhaalees Aleyhisselam örneklerden bir örnek bunlar. Muhaalees Aleyhisselam'ın oğlu da söylemişti. Muhaalees Sallam evladına yavrucum gel. Bizimle bin. Tabii ki için tevhid lazım. Ruh Aleyhisselama iman etmek lazım. Ve azabından böylelikle kurtulursun. O ne dedi? Allah Allah. Allah fethet. E bu Allah'ı tanımamak. Ben beni sudan koruyacak bir daha sığınacak. O tufanı gönderen Allah. O dağı yaratan dağ Allah. O tufanı yer seviyesinin altında ifade elindeyse su olarak muhafaza eden Allah. Gökten yağdığı yağmurlarla sen yapmayan Allah. Burada Semaya suyunu yaktır dedi. Yere suyunu sen de çıkart dedi. Bu farol. Allah'ın emrine karşı Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu hangi daha koruyor? Ama Nuh Aleyhisselam'ın dile getirdiği o imani hakikati oğlu ve onun şahsında onun gibi Hakka karşı direnenlerin hepsi aynı şeyi söyleniyor, aynı tutumu takınıyorlar. Günümüzde de işte insanoğlunun farkında olmadan küfrünün veya belki farkında da olarak şımarıkça en büyük dayanağı ve gerekçesi güya sahip olduğu güç ve imkanlar. Bu modern çağda dinin zamanı değildir. İnsan kendi kendisine yeter. Bizim Allah'tan indiği farz edilen, kabul edilen, peygamberlerin getirdiği söylenen şeriatlere ihtiyacımız yok. İnsan aklı artık bunları çok geride bıraktı gibi şımarık ifadeler. Şımarık diyorum çünkü bunların ilimle hakikatle hiçbir alakası yok. Şımarık ifadeler ruh Aleyhisselam'ın oğlu ile at kavmi ve benzerlerinin büyüklük taslayarak şımarıkça Resullere meydan okumalarının önünde başka Buyurun. Hani ilmin var, tecrübelerin var bilmem neyin var, şun var buyun var. Bir senedir bir virüs iflahımızı söktü. Hayti Kerime'nin tecellilerinden bir tabi. Göklerin ve yerin orduları Allah'a Ve bu öyle bir ordu ki orduyu topluyorsun. Bilim adamlarının dediklerine göre o anda dünyadaki okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla dünyadaki bu COVID-19 dedikleri e, virüsü bir araya getirip koysak mümkün olsa bir çay kaşığı kadar. Ancak o kadarını doldurur. bir kaşık suda boğmak gibi bir şey deniyor ya buyurun, beşer yetki diyor bu Amerikası da buna karşı verdiği savaşta kayboldu, Çin'i de kayboldu, öbürü de kayboldu, öbürü de kayboldu. Bir seneden fazla bir zaman geçti. Ha, adam akıllı. Aşılar hakkında da ne kadar söylenir o ayrı bir konu. Ne yapılabildi ki? Onun için biz iman edersek ve daha doğrusu beşeriyet iman etmiş olsaydı veya Çin iman etmiş olsaydı bu musibet olmazdı. Amerika'yı iman etmiş olsaydı bu musibet olmazdı. Demek ki istemiyor. Ama o zaman bunlara karşı tavrımız yine Müslümanca oldu. Günümüz hayatta münferit Müslümanların yaptıkları daha genel bir tavır olarak takılırdı. Ve daha makul, daha sağlıklı, daha güzel. Çünkü dinimiz biz de ta baştan beri özellikle bu gibi hallerde akılmamız gereken tavırları ta baştan beri öğretmiş bu. Bu yerine göre bir ibadet. İnsanların bunu bu ibadet sorumluluğuyla ifa ettiklerini ve yerine getirdiklerini düşünelim. Yok efendim ben söyleyeyim. Ee, biz bu vesileyle alınan tedbirleri kabul etmiyoruz diye ayaklanmak mevzu olmaz. Çünkü Müslüman bunu dininin bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bir gereği olarak mütalaa Ona göre rüya eder. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah hastalığı, canan ı Peygamber buyuruyor ki Allah hastalığı yarattığı gibi tedavisini ilacı da yaratmıştır. İlaç ile hastalık birbirini bulduğu zaman, denkleştiği zaman yani hastalığa şifa olan ilaç ve tedavi en düştüğü zaman Allah'ın izniyle etkisini gösterir. Sakın ha diyor sağlıklı birisini hastalıklı birisinin yanına götürmeyin. Hadis develer için söylenmiş olsa bile bu umumlu bir şeydir. Yani bulaşıcı hastalığı olan devenin yanına sağlıklı deveyi götürmeyin. Cüzamlı birisiyle diyor seninle onun arantısında bir veya iki mızraklık bir mesafe bulunsun ve öyle konuşun. Bir mızrak yaklaşık bir buçuk metre, iki metre kadar. Yani dört metreye kadar bile uzayabilir bu mesafe. Zaman olaya baktığı zaman Efendim Allah'ın ordusuyla da barışık yaşamayı öğrenir ifadelerindeyse ona karşı tedbirini de şeyde. Ve ne ders? Ben de Allah'ın bir ordususu. Ben de Allah'ın yeryüzündeki halifelerinden bir halifeyim. Herkes vazifesini yapsın bakalım. Allah kime verirse Sonuca razı gelir. Durmanın hadiseler karşısındaki durumu ile Kafirin olaylar karışımdaki durumu ufak. Şimdi Müslüman bu şekilde bir teslimiyet gösterdiği zaman Allah'a karşı büyüklenmediği gibi meydan da okumamış olur. olur. söyleyeyim, Tedavi olmakta ve böyle bir musibetle mücadele etmekte üzerine düşeni yapmaktan da geri kalmıyor. Ama öbür türlü bu büyüklük ve müstekvirlikten gelen iddia ile Alınan bu sonuç sadece dışarıdan bakanlara gülünçti. Sen neye karşı büyükleniyorsun? Neye karşı büyükleniyorsun? Şu kadarcık bir virüs senin dünya ekonomini de Allah bullak ettiği tedbirlerini de Allah bullak ettiği sağlık sistemini de iflas ettirdiği şu da oldu bu da oldu. orada insanın haddini bilmesi lazım. Bilim Allah'ın bir lütfudur. Bilimsel çalışmalar. Bu çalışmalarda başarılar elde etme, Bir yerlere varma Allah'ın bir lütfudur. Bunları Allah'ın bir lütfu olarak bildiğiniz zaman büyüklenmez. Büyüklenmediğiniz zaman da sizin kabul ettiğiniz, kendinizi konumlandırdığınız müstekbirliğinize aykırı bir taraf ortaya çıkmaz. Çünkü büyüklenmiyorsunuz. Allah'ın gücü her şeye yeter dersiniz. Orada bir iş biter. Üzerinize düşeni yerine getirmeye çalış. Onun için materyalist uygarlığın, tarih uygarlığın, kısacası modern ve İslam dışı yaklaşımların insanı İnsan olarak Allah'ın huzurunda olması gereken ubudiyet konumundan uzaklaştığı aksine Allah'a karşı durmak, ona karşı direnmek, ona kafa tutmak konumuna bu ise insanı büyütecek ve yükseltecek değil aksine alçaltacak ve telef edecek, bitirecek bir tutumdur. Beşeriyetin bunu öğrenmesi lazım. İşte bu At kavminin büyüklenmesi üzerindeki vurgunun hikmetlerinden dağımıza bakan yüzüyle allah Alem bir birisi bu olmalıdır. Peki, ayet Kerime'nin devamı da az önce bizim uzun uzun izah etmeye çalıştığımız hakikati çok bir şekilde ifade ediyor. Okuyalım hep birlikte. Evelen yara'u ennellâhellezî haleqahum huve eşeddü minhum kuvve. Kendilerini yaratan, işte bu, bu vurgu çok önemli, bu hakikat çok önemli. Biz kendi kendimizi yaratmadık. Kendi kendimizi yaratan biz olmadığımız gibi dışımızdaki varlıklardan herhangi birisini de yaratmıştık. Bizi onlar kendilerini yaratan Allah'ın, evet bizzat O'nun, onlardan daha çetin bir güce sahip olduğunu görmediler. Bu hakikati unutmadı. Bu hakikati görmedilerdi, görmedilerdi. Görseler büyüklenmezlerdi. de Allah'ın iradesine teslim kainatı anlayacaklardı. Kainatın da kendileri gibi yaratılmış bir kul bir mahluk oldu. Onun emriyle hareket eden yasaları Allah tarafından konulmuş ve o yasalar çerçevesinde hareket eden yaratılmışlar olduklarını idrak ettikleri gibi insanlar da onlar gibi olduklarını, onların da kendileri gibi olduklarını idrak. Ekânu bi <gülüyor> Görmediler. Görmedikleri için de onlar ayetlerimizi inkar edip duranlar olduk. İstimrar ifade. Onlar hep ayetlerimizi cah ediyorlardı. Bile bile inkar ediyor. Yani gerçekte bilgilerinin gereğini dikkate alarak onun hükmüne teslim olmuş olsalar da bizim ayetlerimizi inkar etmezler. Yahdın ve inkarın manası bu. Yani kafir kalırsın, bilgi eksikliğin olur, şu olur, bu olur inkar edersin. Bu da inkara gerekçe değil. Fakat bile bile inkar belli ki işin içerisinde bir inat var. Peki biz ne yaptık? büyüklendiler ya. Ve arsalna aleyhim rihan sarsalan fi ayami Onlar için bu onlar için bir açıklamadır. da değil. de değil. Onlar için uğursuz gelen günlerde biz onların üzerine doluplu, şiddetli fırtına rüzgar burada Ersel'le kelimesine dikkat ettim irsal göndermek yani rüzgar kendi iradesiyle es her ne kadar biz rüzgarın oluşumu ile alakalı bir takım bilgilere sahip isek de her bir oluşumun neticesinde o yasanın oluşmasında ve yasanın gereğinin yerine gelmesinde Allahü Teala'nın ayrıca müstakil olarak emri olması lazım. Emir ve iradesi olması lazım. Onun emir ve iradesine rağmen hiçbir şey olmaz. Onlar için uğursuz gelen Gülerde başka bir yerde 7 aleymsebahaleylin ve temaniyeteya yedi gece sekiz gündüz bir gündüzden başlıyor ve sekizinci gündüzün akşamında bitiyor Ve bu sekiz günde helak. Peki niçin Lütfiğe onlarla birlikte yaşayacaklar. Allah'ın izniyle, Allah'ın rüsvaylık, rezillik azabını dünya hayatında onlara tattıralım diye. Ama Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Büyüklendiğin zaman Allah seni küçültür. Büyüklenmenin cezası, haksızlığın cezası amelin türü gibidir. Yani sen ne yaparsan o türden allah Teala seni cezalar. Büyüklenmenin cezası asıl büyüklüğü hak edenin seni rezil etmesi. Ya Dünya hayatında biz onlara oruluk azabını tattıralım diye üzerlerine uğursuz o günlerde, uğursuz bir takım günlerde çığlıklı, ses çıkartan bir rüzgar sal. Bıraktık, o rüzgar artık estikçe esti. Ama Bununla da kalmayacak. Tafirin dünyadaki cezası, ahiretteki azabın cezanın bir numunesidir. Mümin için dünyada sıkıntının birçok hallerde ahiretteki azabını hafifletici olacağı ümit edilir. Ama tafirin Dünyada gördüğü azap da azabının bir parçası. Ahiretteki azabını ayrıca hafifle. Ve le azâbul ahza ehzâ. Daha da rezil kılıcı, rüsvay kılıcı, küçültücü, alçaltıcı bir azap. Ahiret azabı ise şüphesiz, andolsun, daha bir rüsvayı edicidir. Daha çok azap orlayıcıdır, Küçültücü. Ve hum la yunsehûn. Ütelik kimse de onlara yardım ee hani büyüklenmiştiniz tevhidi kabul etmeyi kibrinize yedirmemiştiniz. Biz kendimizi koruruz, kendimizi kurtarırız demiştiniz. Bizim şu imkanlarımız var, bu imkanlarımız var demiştiniz. Biz şunları yaptık, bunları yaptık dolayısıyla kendimizi koruruz. Çok ayrı. Çok ayrı. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا Alabildiğine yükseltilmiş burçlarda yüksek yapılarda bulunsanız dahi nerede olursanız olun yüksek yapılarda olsanız dahi ölüm sizi yetişecek. Onda. halde durum ne olursa olsun ölümden kurtuluş olamayacağına göre ölümün de Rabbi ölümün de emrinde olup emrine göre hareket ettiği alemlerin Rabbine teslim ol ki zaten ona teslim olmuş olan ölüm seninle onun Rabbine teslim olmuş birisi olarak senin ruhunu bu teslimiyete uygun bir şekilde bunlar önemli hati de her şey. Allah'a karşı hiçbir kimse Allah'ın azabına, gazabına, maruz alana edemez. Ama semud gelince biz de diyor onlara hidayeti götürdük resulümüz getirdi göt gitti onlara hidayeti tebliğ etti ama onlar ne yaptılar huda onlar Körlüğü görmeye değil bakın. Daha ileri bir şey. Hidayet seni hedefine götüren doğru yol demek. Resuller sana arzu ettiğin ve senin için olabilecek en güzel ve doğru ve hayırlı neticeye Ulaştıracak olan yolu getiriyor. Sen bu gerçeklere karşı kör ve sağır kesiliyor. Bunun akıl neresinde? İdrak neresinde? Doğru tutum nasıl olabilir? Cenab-ı yani Allah onun için Musa Aleyhisselam'a kadar müfessirlerin beyan ettikleri üzere ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman da öyle oldu. Musa aleyhisselam'a kadar kafir kavimleri zaman zaman büyük azaplarla helak ediyor. Ondan sonraki kavimleri ise bu şekilde birden gelen ve onları imha eden azaplarla değil de onları uyarmak aralarından akıllananların doğru yola dönme imkanlarını vermek ve bunu sağlamak için süre tanınmış. Yoksa günümüz insanlığı geçmiş kavimlerin gün helak edilmesini gerektiren günahların ayılamayacak kadar fazlasıyla da birkaç kat çarpımıyla birlikte yapmışlardır, işliyorlar. Allah bir kavmi küfür ile birlikte bir de ek belli başlı bir takım günahlar ve bunlar arasında öne çıkan bir başka günah sebebiyle bile helal. Büyüklük aslamakla helal. Burada da, hidayeti bile bile kabul etmiyor. Başka yollar, dalalet olan yolları, körlükleri bize şey etmek sebebiyle helak etti. O zaman ne oldu? Ve axazethum sa'ikatul sa'ikatul azabil hun. Sa'ika yıldırım. El azabul hun horluk alçak alçaltıcı azap. Amaniye, بما كانوا Yeksibun. kazana geldikleri sebebiyle horluk azabı'nın yıldırımı onları yakalamıştır. Günümüz ve insanlık küfür ve inkarla birlikte geçmiş kavimlerin küfürleriyle beraber helak olmalarına sebep olan belki günahların tamamını ve hatta fazlasını da işledi. Yani eğer Cenab-ı Allah Musa aleyhisselam'dan sonra helak ki hak edenleri helak ki dünya hayatında kaldırmamış olsaydı helak edilecekler çok o Fakat bunun Cenab-ı Allah tarafından gözetilen veya böyle davranmasında pek çok hikmetleri, sebepleri vardır. Dolayısıyla bizim bu mühlette, insanlığın daha doğrusu, bu mühleti allah Teala'nın bu müsamahasını Kendilerine yarayacak faydalı bir hale okulması için onu değerlendirmesini bilmeleri lazım. Ondan istifade etmek. on nefeslerimizi vermeden yanlış gittiğimiz yol ne varsa, yaptığımız ne kadar yanlış varsa onları düzeltip kendimize gelmemiz lazım. Onun için tövbe etmekle, tövbe malum ne zamana kadar makbuldür, ölüm halindeki son nefeslere kadar. Ne zaman gelecek bilemiyoruz. Halde elimizi çabuk tutar. Çabuk Yoksa allah Teala dünyada geçen zamanı aleyhimize işleterek ifade edilirse aleyhimize, biz kendi sebebimizle yani sebep sebebimiz olduğumuz için. gayet kelime dediği için bir mekân-ı yeksibûn kazana geldikleri sebebiyle. Kazançları sebebiyle biz kazanıyoruz. Helakimizi kendimiz hazırlıyor. O halde şimdiye kadar helakimiz için ortaya koyduklarımızdan vazgeçerek kendimizi helakten kurtaracak tutum haller içerisine girmesini bilmemizdir. Lafirler kazandıkları yüzünden helak edildikten sonra iman edenlere ne olmuştur? Fenejaynellezina <Sessizlik> amenu İman edip o helak edilen kavimlerinin işledikleri günahlardan sakınarak kendilerini koruyan akva sahibi iman edenleri korudu. İman ederek onların yaptıklarından uzak kalarak kendilerini koruyan müttakileri, akva sahiplerini all mümin daha doğrusu insan Allah'ın gazabını da üzerine çekebilecek bir hayat sergileyen <gülüyor> na fahum yuzao cehenneme atılmak üzere Allah'ın düşmanlarının aşredileceği o günde onlar arkadan itile itile Rüklene, sürüklene sürüklerek. Niçin? Çünkü nereye gideceklerini biliyor. Karşılarında bir yol var. İzleyebilecekleri tek yol o. Ve o yolun sonunun nereye vardığını da biliyorlar. Onun için isteyerek gitmezler. Arkalarından onları itecekler olacak izama cauhuha Nihayet o ateşe geldiklerinde cehennem ateşine vardıklarında shahide alehim samuhum basaruhum ve culuduhum bima kanu ya'malun Onların kulakları, gözleri ve derileri ne yaptıklarını söyleyerek aleyhlerine şahitlik edecek. Kulakları, gözleri ve derileri aleyhlerine şahitlik edecek. Ama bunlar diyecekler ki وَقَالْبُ لِجُلُوْ دِهِمْ لِمَشَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Ey Neden bizim aleyhimize şahitlik etmiyoruz? Alu, enteken şey Normalde deri ne konuşacak, ne şahitlik edecek. nasıl şahitlik edecek. O ahiretten önce daha doğrusu bilmek, anlamak imkanımız yok. Ha değişikliş görüşler var. Allah Teala konuşturacak, hakikaten konuşturacak ve hutta lisanı haliyle konuşturacak veya o deri sahiplerinin anlayacakları bir şekilde konuşturacak. Allahu u Önemli olan ortada derilerin bizim aleyhimize şahitlik etmesi. Şahitlik nasıl edecekler? Edecekler işte. Şahitlik edecekleri ve bizim de bu şahitliği aleyhimizde yaptıklarını anlayarak onlara itiraz edecekler. Maazallah biz değil ha için bunlar Derilerimiz Ve edecek. Bunların daha doğrusu Dedi: "Allah, lütfen Allah, lütfen Allah, lütfen Rivayete göre bizi her şeyi konuşturan bizi de konuştu. Hem O sizi ilk olarak yaratan O'dur. Ve ona döndürülecek. Yani O'na döndünüz. Olanlar bundan ibaret diye olayı onlara izah edecek. Sanki deliler, delilerine itiraz etseler delileri de o şehtliklerini geri alacakmış. Biz kendimiz konuşmuyoruz ki Burada insanın kendi kendisine ve kendi güç ve kabiliyetlerine bile bizatihi aslında sahip olmadığına enteresan bir gönderme var. Konuşma hadisesi de testeleridir, sestir, şudur, budur yani uzun uzun izah edilir. Doğru. Peki aynı aygıtı siz kurun bakalım. Konuşsun. ona bu konuşma gelişi güzel de olmuyor. Sesini yükseltirsin, alçaltırsın, kızarsın, sevinirsin. Her türlüsünde sesin de ayrıca senin halinin bir tercümanı oluyor. Konuşma tarzın senin halinle örtüşüyor. Kendi irademizle mi? Daha doğrusu biz bu konuşma aygıtını, bu konuşma mekanizmasını kendi imkanlarımızla kendimiz mi oluyor? Kendimiz mi var? Bu sadece bizim sahip olduğumuz kabiliyetlerden bir tanesi. Ya düşünme melekemiz, kalbimizin çalışması, organlarımızın faaliyetlerini icra etmesi, iç organlarımızın bildiklerimiz, bilmediklerimiz, biz kendimize göre bir şeyler yapıyoruz. Onlar yine muntazaman kendi görevlerini sağlıklı bir şekilde yapıyor. Vücudumuzda kanımızdan, kanımızın devranından tutun. Hücrelerimize kadar. Hücrelerimizin kimisinin yenilenip kimisinin ölmesine varıncaya kadar. Her birisi vazifesini vücudumuz içerisinde ve bizim hakimiyetimiz dışında. Yönetimimiz dışında, irademiz dışında tereyan ediyor. O halde insanoğluna, tımarık insanoğluna, Allah'a karşı büyüklenen insanoğluna, Allah'ın dinine karşı kafa tutma cehaletini gösteren insanoğluna ağız dolusu kendine gel demekten bu. Devam ediyor. Deliller veya Cenab-ı Allah'ın hitabı veya bir meleğin hitabı. Organlar bunu söylemiş olabilir, Cenab-ı Allah söyleyecek olabilir, melekler söyleyecek olabilir. Bu söyleyeceğimiz 22. ayet kelime ve devamı. Ama kün tum testetirun ey işhed Kulaklarınız, gözleriniz ve delileriniz aleyhinde elinizde, aleyhinizde şahitlik etmesinler diye siz zaten gizlenmiyordunuz veya gizlenemiyordunuz. Ya Rabbi Allah burada zımnenle meydan da okuyor. Yani eğer sizler delilerinizin, kulaklarınızın gözlerinizin aleyhinize şahitlik etmesini istemiyorsanız önce onlardan kendinizi saklayın. Yaptığınız kötülüklerinizin cezasının karşısına çıkmanız karşınıza çıkmasını istemiyorsanız saklayın bakayım. Bir meydan okuma. Kafir küfrü gereği Allah'ın kendisini her durumda gördüğünü düşünmeyebilir veya görmediğini zannedebilir. ve hatırlığına getiremeyebilir. Fakat biz her yerde her zaman ne yaparsak yapalım. Görmemizle, düşünmemizle, delilerimizle, ellerimizle, ayaklarımızla yapalım. Hani bu bedenle yapıyoruz ne yapar? Eylemlerimizi belli başlığa azarlarımızla ve aynı zamanda bedenimizin tamamıyla yapıyoruz. Bütün birlikteliklerle birlikte yapıyoruz. Kendimizi bunlardan nasıl saklayacağız? Saklayamadığımıza göre Allah'tan saklayamadığımıza O halde Allah'ın bizi görmek istediği halde oldu fakin zannetm an Allah la yaglem kadirinimiz. Amacizlar Allah'ın napa geldiklerinizin bir çoğunu bilmediğini zannediyor. Peki bu zannıya mal oldu? Fakilke zannukum aladi bi rabbikum ardaaku. İşte sizin Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi bu şekilde alçalttı. Yokuştan aşağı, çukura, çukurlara düşürdü. Pereddi etti. Düşmenize sebebi oldu. Aşağılanmanıza sebebi oldu. Küçülmenize sebebi oldu. Çünkü Allah hakkındaki batıl zanların kaynakları, kaynağı, başta da söylediğimiz gibi Allah'a karşı bir yüklenmek. Sizi alçaltınca ne oldu? Ve asbahtu minel hasirin. Böylelikle hüsrana uğrayanlardan oldu. Ve iyasbiru fennâru mesvellehum. Eğer tahammül gösterebilirlerse zaten ateş onların barınağıdır. وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا Yok sabretmeyip Ya Rabbi biz bu azaptan bizi kurtar seni razı edecek işler yapalım mazeretimizi kabul et diyecek olurlarsa o zaman da onların Allah'ı razı etmeye kalkışma talepleri kabul edilmeyecek Öyle bir ümit de kalmayacaktır. Allah'ı razı etmek, hoşnut etmek istemek, umutları da bitecek. Bu isteklerinin kabul edilme ihtimali de kalmayacak. Peki niçin oluyor bu? Onları bu hale, ahiretteki bu vaziyete düşürecek olan nedir? وَقَيَّضْنَا لَهُمْ Biz onlara, biz onlara öyle arkadaşlar, öyle yoldaşlar, öyle birliktelikleri olanlar hazırladık ki, nasip ettik veya karşılarına çıktı ki فَزَيَّنَ لَهُمَّا بَيْنَ اَيْدِهِمْ önlerindekini de arkalarındakini de kendilerine süslü gösterdi. Yani halihazırda işledikleri küfür ve inkarları da bu küfür ve inkarlarını devam ettirmelerini de onlara güzel gösterdi. فحق عليهم القول önce geçmiş cinlerden ve insanlardan Geçmiş ümmetler arasında onlara da hak olan azap sözü ne oldu? Hak oldu, geldi, buldu. Yani hiçbir şekilde hakka aykırı olarak helak edildi. Cinler ve insanlar arasındaki bütün ümmetlerde kim helak edildiyse ümmetler arasında ettiği için helak edildi. Bunlar gerçekten hüsrana uğrayan der. Bu şekilde surenin başından hemen sonra geçmişe yapılan kıssalara yapılan bu yolculuktan sonra Cenab-ı Allah tekrar Mekke kafirlerini kendi vakalarıyla da yüzleştirerek geçmişten ibret almaları için gerekli ifade elindeyse malzemeyi onlara bilgileri onlara hatırladıktan sonra kendilerinin nasıl bir tutum takındıklarını bundan sonra nasıl yapmaları gerektiğini işaret etmek ve onların da vakalarının nasıl olduğunu ortaya koymak üzere şöyle buyurmak. وَقَالَ Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve bu Kur'an okunduğu zaman boş sözler, anlamsız sözler, gürültüler, patırtılar, dikkati başka tarafa çekmeler vesaire. Kısacası Kur'an'a yoğunlaşmayı, Kur'an'ı anlamayı Allama gayretini önleyen ve bu çabaları başarısızlığa mahkum etmek için yapılabilecek, yapılması mümkün olan her bir işi yapın. Velâfi kısaca bu boş. Yani Kur'anı Allah'tan alıkoyan her bir iş. Buna yabancı, daha doğrusu batıl ideolojiler, düşünceler, şeytani düşünceler, kötü alışkanlıklar, Efendim e, ne bileyim boş işler, oyunlar, eğlencelerin her türlüsü, kumarı, oşu, alaksızlığı, hayalsizliği hepsi hatırımıza gelen ve gelmiyor. Sizi Kur'an'dan alı koyan her bir şey bu şekilde kafirlerin bir manada Kur'an'a dikkat edilmemesi, Kur'an'a yoğunlaşılmaması için ortaya koydukları, anedilledikleri. Hani daha doğrusu şeytanın planlayıp projelendirip, insanların kulaklarına ve kalplerine üfleyip yapmalarını sağladığı batıl işler. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin ve galip gelmek istiyorsanız onun hakkında boş işler, ondan uzaklaştırıcı işler yapın. Yerine göre ilmi çalışmalar veya ilmi görüntü arkasındaki çalışmalar oryantalizm ve bazen dünya oryantalist değil ama bizden yetişmiş fakat oryantalistlere hani rahmet okunmaz ya deyim böyle olduğu için söylüyoruz. Onlara rahmet okutacak türden geriye oryantalist veletler çömezler Bunlar onların yaptıklarından fazlası. Sadece Kur'an'ı gereği gibi anlamanın önünde engel, teşkil eden her şey az veya çok buna dahil. Kimilerinin iyi niyetle, kimilerinin kötü niyetle şöyle dediğini duyar gibi. Getirip önümüze birileri sünnet-i seniyeyi konuyor, koyuyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'i bu işten, yani Kur'an-ı Kerim'den alıkoymak. Diye. Vallahi eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaat edin gibi buyruklar. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşecek olursanız, onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Resul size ne verdiyse onu alın, size yasakladıklarından uzak durun peki eğer Allah'ı ve Resulü seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevsin gibi sayı dökemeyeceğimiz kadar birçok ayet-i kerime olmamış olsaydı diyecektik ki doğrudur ama bu ayet-i kerimeler olduğu için sünneti de Kur'an'ın anlaşılması önünde engel gibi gören veya göstermek isteyen veya herhangi bir şekilde Kur'an'ın herhangi bir özelliği niteliği hakikati ile ilgili şüpheler, tereddütler uyandırmak isteyen herkesin her bir çabası bu vel gaufi'n kabsamna Onlar bilerek de bu işi yapsalar, farkında değilseler bile maalesef aslında kafirlerin bir yöntemi bir aracı olan bir dola e, maalesef girmiş olurlar, sülük etmiş olurlar. Optimiz e, dolmuş biliyor. İnşallah önümüzdeki ders 27. ayet ikiden. Subhan